561. konu, cihad esnasında infak etmenin sevabı, Hazreti Peygamber, cihad ederken Allah'ı çokça anan kimseye ne mutlu, çünkü ona her kelimeye karşılık 70 bin hasene yazılır, her hasene de ona katlanır, bununla beraber Allah katında bundan daha fazlası da vardır, buyurdu, birisi, ey Allah'ın Resulü, infak nasıldır, diye sordu, Hazreti Peygamber, infak da bunun gibidir, dedi, Abdurrahman, Muazza, infakın sevabı yedi yüz kat değil midir, dedim. Bana, senin anlayışın azdır. Bu aile efradı arasında kalıp, gazaya çıkmadıklarında böyledir. Gazaya çıkıp da, infak ettiklerinde ise, Allah rahmet hazinelerinden kulların ilminin yetişmediği bir pay ayırır ve Allah onları vasıflandırarak, onlar Allah'ın hizbidir. Allah'ın hizbi galip gelenlerin ta kendileridir, buyurmuştur, dedi. Hazreti Peygamber, kim evinde oturup da Allah yolunda infak ederse, verdiği her dirheme 700 dirhem vardır. Kim de hem savaşa katılır, hem de infak ederse, verdiği her dirhem için 700 bin dirhem vardır. Buyurmuş ve sözünü teyit için Allah dilediğine kat kat ecirler verir ayetini okumuştur.